Bismillahirrahmanirrahim Ruh'a suresi Mekki surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun olsun koşluk vaktine ve sukuna erdiğinde geceye Rabb'ın seni ne terk etti ne de darıldı. Ahiret elbette senin için dünyadan daha hayırlı. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen hoşnut olacaksın. O sonu seni öksüz bulutta barındırmadı mı? Seni şaşırıp bulup doğru yola eriştirmedi mi? Seni fakir bulutta zenginleştirmedi mi? O halde sakın yedime kahretme ve bir şey isteyeni azarlama. Bununla beraber Rabbinin nimetini anlat da anlat. Sıfari ve Müslüm'de gelen bir rivayette Cibril'in Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gelişi biraz gecikti Müşrikler Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i alay ettiler Rabbu Muhammed'i unuttu dediler Terk etti ve daraldı dediler Rabbin subhanahu ve sellelâ, seni ne terk etti, ne daraldı, ne seni bıraktı, ne de sana kızdı diyerek, ayetlerini indirmiştir. Ahiret elbette senin için dünyadan daha hayırlı, öbür dünya senin için dünyadan daha hayırlı. Bunun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz, dünyada insanların en zahidi, ve dünyayı en çok terk eden kimseydi. Nitekim onun dünyanın sonuna kadar dünyada kalıp sonra cennete girmekle aziz ve cell olan Allah'a gitme arasında muhayyer bırakıldığında o Allah katını ve bu aşağılık dünyayı bırakarak Allah'ı seçmiştir. Rabbimiz Sübhanakü Vesselam'a kulu Muhammed'e nimetlerini saymış o seni öksüz bulup barındırmadı mı? Ali Vesselam anasının karnındayken babası vefat etmişti. Doğduktan sonra 6 yaşındayken annesi ve hip kızı Amin'e vefat etti. O 8 yaşında dedesi Abdullah vefat etti. İlahi ve amcası Ebu Talip onu korudu, destekledi. Değerini yüceltip saygı gösterdi ve kırk yaşında Allah'ın onu peygamber olarak gönderilmesinden sonra kavminin kendisine ziyet etmelerine engel oldu. Bu Ebu Talip, Putrest kavmin dinindendi ama hepsi Allah'ın güzel takdiri ve tedbiriyle olmuştu. Nihayet hizmetten az bir müddet sonra Ebu Talip de vefat etti. Kureyş'in bilgisiz ve beyinsizler ona saldırınca allah Teala onların arasından Evs ve Hazreç kabilesinden müteşekkir olan Ensar'ın ülkesine hiddet etmesini uygun buldu. Nitekim allah ve Teala kanununu en mükemmel şekilde icra etti. Aleyhissalatu vesselam Ensar'ın üst ülkesine gelince onlar kendisini koruyup destek oldular ve çevresini sararak önünde Allah rızası muhabere ettiler. Bütün bunlar Allah'ın onu koruyup muhafaza etmesinin, değer vermesinin ifadesidir. Seni şaşırmış bulup doğru yola eriştirmedi mi? Bu ayet aynen sen daha önce din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Biz sana öğrettik. Sen de öğrendin. Ayetiyle. Aynı istikamettedir. Seni fakir bulup zenginleştirmedi mi? Sen muhtaç ve fakir öksüzken Allahu Teala kendinden başkasına seni muhtaç olmaktan kurtarmadı mı? allah Teala Peygamberine sabreden fakir ve şükreden zengin makamlarını birlikte ihsan etmiş. Allah'ın salatü ve selamı onun üzerine olsun. Ve Rabbimiz subhanahu ve teala o halde yetime kahretme bir şey isteyen olursa azarlama ve bununla beraber Rabbinin nimetini anlattı, anlattı Allah bu hasretlerle bizleri ahlaklandırsın. Razı olduğu kulların arasına bizleri de koysun. Elhamdülillahi Al Rabbil Alemin.